Mürekkep Lekesi'nin 6. bölümüne hoş geldiniz. Günlük hayatın içinde alışkanlık halinde akıp giden kavramlara, yakından baktığımızda ne kadar karmaşık ve bazen de çok büyük anlam yitimleri içinde olduğunu görmeye çalıştığımız bu programda sorular sormaya ve yanıtlara yardımcı olabilecek yeni sorular üretmeye devam ediyorum. Bu hafta aşık olmayı isteme halinden aşka dönük ve oradan da modern ilişkilere bir hat çizmeye çalışacağım. Çok zorlu bir hat olduğu, daha ne olduğunu söylemeye çalışırken bile kendisini belli etti. Aşk hem çok basit hem de çok karmaşık, hem bilinen hem de bilinmeyen bir durum. Durum diyorum keza duygu, dürtü, yönelim, koşullanma, her şeyi barındırıyor. Günümüzün modern insanında ise aşkı arama, aşkı bulamama, aşkı istediği gibi yaşayamama halleri çokça görünüyor. O halde soralım, aşık olmak mı istiyorsun? Neden? Hadi başlayalım. Aşk hikayeleri denilince herhalde herkesin aklına iki büyük efsane bir öykü gelir. Bunlardan biri Romeo ve Juliet, diğeri de Leyla ile Mecnun. İtalya'da geçen Romeo ve Juliet hikayesi detaylandırılarak 1591-1596 yılları arasında William Shakespeare tarafından oyunlaştırılmış ve tüm dünyanın bu hikayeyle tanışması da böyle olmuştur. Hikaye özetle birbirine düşman iki ailenin çocuklarının birbirlerine aşık olması sonrası evlenmeleri ve ardından Romeo'nun talihsiz bir cinayete karışmasının ardından ülkeden kaçmak zorunda kalmasıyla başlayan hasretlik sürecini anlatır. Hasretlik süreci, Romeo'nun kavuşma planlarının Juliet'e doğru ulaşmaması sonrası iki gencin de ölümüyle acı içinde sona erer. Bir Arap efsanesi olan ve Osmanlı divan şairlerinden Fuzuli tarafından yazıya dökülen Leyla ile Mecnun hikayesinde ise yine birbirini seven ve beğenen iki aşık Kaysla ile Leyla'nın imkansız aşkı işlenir. Leyla'nın ailesi bu ilişkiye onay vermez ve Leyla'yı başkasıyla evlendirir. Bu nedenle hayata küsen Kays da kendisini çöllere hiçliğe vurur. Aşık anlamına gelen Mecnun olarak anılmaya başlayan Kays bir gün Leyla'ya rastlar ama onu tanıyamaz ve der ki Leyla benim içimdedir sen kimsin? Önce Leyla ölür sonra da onun ölüm haberini alan Mecnun da kahrından Allah'a kendisini canını alması için yalvarır ve duası kabul olarak o da ölür. İki aşk hikayesindeki ortaklıklara baktığımızda kavuşamama ve acı vardır. Aşkı taşıyan durum kavuşma isteği ve bunun olumsuzluğundan kaynaklı olarak acı duygusu. Tabii bir de mecnunda aşkın kendisine kapılmışlıktan dolayı aşkının muhatabı Leyla'yı bile görememe durumu var ki onu da bir kenara yazalım. Şimdi elimizde olanlara baktığımızda acı, keder, ulaşılmazlık var. Neden aşık olmak istiyorsun diye sorsak yeniden sırf bunlara bakarak acı çekmek, kederlenmek için demez herhalde hiç kimse. O zaman şu aşk meselesine hikayelerden sığırılıp bir de bilimsel gözlüklerle bakmayı deneyelim. Aşık kişiyle aşık olunan anlamındaki maşuk kişi hem aşık hem maşuk olduğunda başlayan sürece ilişki diyoruz. Sonra da bu ilişki nereye gidiyor diyoruz. Demeye gerek yok. Gideceği yer belli. İki tarafında hayatının değişeceği. Yani ilişki öncesinde aşıkla maşuk neyse, ilişki sırasında ve o ilişki şayet biterse ilişkiden sonra artık aynı kişi değiller. Yani aşk değiştirir insanı. Ya da acaba bu değişimin nedeni aşk değil de hangi düzeyde olursa olsun yaşanan ilişkinin işleştiğinden kaynaklı deneyimler mi? Bu soru sıcak sıcak burada dururken ve hazır aşık olmuşların ilişkilerinden bahsederken aşıklara şu soruyu da soralım. Aşık olduğunuz kişiyle başlayacağınız ilişkide hiçbir cinsellik yaşamamayı kabul eder misiniz? Hoşlandığınız, birlikte olmak istediğiniz, aşık olduğunuz, onsuz yapamayacağınızı düşündüğünüz kişinin de size aynı duygularla karşılık vermesi ancak hiçbir cinsel temasın yaşanmayacağını bir düşünün. Belki bunu düşünüp evet tamam olur her şey cinsellik mi diyen çıkacaktır mutlaka. Bu cevap aslında ilişki dediğimiz hadisenin bir boyutu ve aşk yerine sevginin ön plana çıktığı durumlar de oldukça makul. O halde biraz daha ileri gidelim ve o kişinin sizinle birlikte olmaya devam ederken cinselliği sizinle değil de başka birisi ya da birileriyle yaşadığını farz edelim. Bunu da aynı aşkla ya da sevgiyle kabul eder misiniz? Yoksa eğer karşı taraf genel anlamda cinsellik yaşamayacaksa bu benim için sorun değil ama yaşayacaksa da benimle yaşasın mı dersiniz? Bu noktada cinsellik aşkın içindeki yerinde aşkın doğasında yer alan bir mülkiyet yani sahip olma durumu olarak karşımıza çıkar mı? Doğada var olan ve hareketin temel kanunu olan ikiliklere buradan bakarsak mülkiyet yani sahip olmanın işteş hali aynı anda ait olmayı da beraberinde getiriyor. O halde aşk ortaya çıktığında aşık maşuna sahip ve ait olmayı arzulanmış oluyor yani ortak mülkiyet hali belki de. Daha önceki inançlar ve ölüm isimli bölümde Mevlana'nın tüm aşkların birleşimi olarak gördüğü Allah aşkına ve bu nedenle de ölümüne Allah'a kavuşma anlamındaki düğün gecesi dendiğine değinmiştim. Bu aşkî halde zaten kul, yaradana ait ve yaradana sahip olması değil kavuşması söz konusu. Yani aşkın sahip olma değil, ait olmadan ibaret bir yönelimle salt kavuşma isteği. Burada maşuk, Yaradan değil de bir insan olduğunda kavuşunca aşık ne yapacak? Neden kavuşmak istiyor ait olduğuna? Salt ait olarak ne yapılır? Emirlere amade mi olundur? Belki de bazen aşık olanlar ya da aşık olmak isteyenlerin hissettiği şey böyle bir şeydir. Sinemada Yeni Dalga'nın usta isimlerinden Jean-Luc Godard'ın Hayatını Yaşamak 12 Tablodan Oluşan Film adlı filminin 11. bölümünde, hatta tablosunda diyebiliriz, anti kahramanımız Nana, dil felsefecisi Bryce Perrin'la konuşmak, düşünmek, sözcükler, anlam, anlaşma gibi temalar üzerine sohbet ederken kendisini oynayan felsefeciye aşkı sorar. Perrin de Alman filozof Leibniz'e atıfta bulunarak cevaplar verir ve rastlantısallığa vurgu yapar. Peki Leibniz ne der bu konuda? Leibniz'e göre insan sevgisinin nesnesinin mükemmelliğinden, esenliğinden veya mutluluğundan zevk almaya adanmıştır. Ve bu sevilen kişinin mutluluğundan ya da zevkinden ne elde edebileceği dışında kendisinin herhangi bir zevkini düşünmemeyi ya da istememeyi içerir. Yine bir başka sözünde aşk başkalarının mutluluğuna ve mükemmelliğine dayanan zevktir der. Bir tek dileğim var mutlu ol yeter gibi kendisinden vazgeçme hali olarak özetleyebiliriz bu yaklaşımı. Burada kendi mutluluğunu aşık olduğu kişinin mutluluğuna endeksleme durumu söz konusu. Keza bu da romantik açıdan bakıldığında anlaşılır bir durum. Bunu kişi hiç anlamadan kendisini kaptırarak yaşarsa o zaman önce tutku sonra da saplantı denilen yine amacından sapma diyebileceğimiz hallere bürünebilir aşk. Aynı duyguların anneye, babaya, bir dosta ya da insanın kendi çocuğuna da duyabileceğini düşündüğümüzde Aşk yalnızca cinsellik temelli bir yönelim olmaktan çıkmış olmuyor mu? Yuval Noah Harari'nin yazdığı Sapiens'te ve birçok tarihsel ve arkeolojik araştırmada avcı toplayıcı dönemde insanın yaşayışının hayvanlardan çok farklı olmadığı ve üreme içgüdüsü temelinde gerçekleşen cinselliğin de onun doğal sonucu olan üremenin de üzerine özel bir anlam yüklenmediği anlatılır. Friedrich Engels'in Ailenin Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni isimli kitabında da Güney Amerika yerlileri üzerine yapılan ki bu dönem avcı-toplayıcı dönem sonrasındaki yerleşik döneme denk geliyor. Tek eşli aile öncesinde kandaş aile, ortaklaşa aile gibi modellerin olduğundan bahsediyor. Yalnızca Güney Amerika yerlileri değil Afrika ve Orta Doğu'da da benzer modeller yaşanmış. Örneğin ortaklaşa ailede çocuğun babasının kim olduğunun önemi yok. Bilinmiyor çokça ama annesi kesinlikle biliniyor. Anaerkil dönem geçen dönemden izler bunlar. Ancak ataerkil döneme geçişle beraber iktidar ve mülkiyet aile sistemine de hakim oluyor. Bu noktada aşk açısından feminist sorularda sorulabilir. Yaşadığımız aşkın motivasyonunda ataerkil yani erkek egemen toplumun hakimiyeti ne kadar var? Hayvanların üreme zamanı geldiğinde çiftleşme için harcadıkları enerjinin insandaki iz düşümüne romantizm desek çok mu acımasız ve üstenci bir söz söylemiş oluruz? Orasını belki tartışmak gerekir ama aşkın temelindeki motivasyonda Freud'un insanın bastırdığı iki güdüden biri olduğunu iddia ettiği üreme içgüdüsünün payı elbette var. Ancak aşkı bugünün insanının geldiği duygusal etkileşim yönünden değerlendirdiğimizde kadın erkek cinsiyeti olarak tek bir çizgide düşünmek ilkellik olur. Tabii bir de sürekli değişen ve karmaşıklaşan bir sosyal hayat var. Ve bu değişimde haliyle iç güdünün daha fazla baskılanması ve duygulanımların da karışması anlamına geliyor. O zaman aşk dediğimiz duygunun aslında birden fazla duygunun yerini aldığını hatta egoda ortaya çıkan hasarları zaafları da dolduran yani amacından sapan dev bir araca dönüştüğünü söyleyebilir miyiz? O zaman aşkın kimyasal boyutuyla da ilgilenmek gerekir. İlk görüşte aşka inanır mısın? Klişe sorusunu duymayan yoktur. İlk görüşte bölümünü salt bakış anıyla sınırlandırmayıp ilk iletişim, ilk temasın olduğu zaman dilimine kadar genişlettiğimizde evet insan bunu yaşayabilir. Ancak az önce bahsettiğim ilişki yaşama evresinin mecburi olgunluk seviyesi de her zaman bu duygunun aşk olup olmaması üzerine bir kriter olmuştur. Yani diyelim ki hayatınızda ilk kez gördüğünüz birisiyle kısa bir vakit geçirdiniz ve ondan etkilendiniz. Ancak sonra uzun bir zaman bir daha bir temasınız olmadı. O da sizi aramadı. Genelde böyle durumlarda buradaki etkilenme haline aşk anlamı yüklenmez. Oysa aşka bahsedilen kimyasal anlam yani kelebeklerin uçuşması belki de yaşanmıştır. Ancak bunu tamamlayacak yani devamlı iletişim ve ilişki süreci yaşanmayınca üzerinde durulmaz. Cengiz Aytmatov'un öyküsünden 1977 yılında Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğinde filme uyarlanan Selvi Boylum Al Yazmalı filminde Türkan Şoray'ın canlandırdığı Asya bu nedenle sorar Sevgi neydi diye ve cevaplar. Sevgi emekti. O zaman Leibniz'in söylediğine dönersek aşkın içinde yer alan fedakarlığın aşık olan tarafından da beklendiği sonucu çıkabilir. Yani ben sana aşık oldum ama sen de buna layık ol gibi. Aşkı cinselik temelinde yani onun da gerisinde üreme içgüdüsünden ele aldığımızda sonuçtan yani ilişki hedefinden bağımsız düşünemiyoruz. İlişkinin doğuş ve oluş biçimleri de kişinin karşı tarafı duyduğu aşkı mutlaka etkiliyor. Buna ilave olarak ilişki içinde karşılıklı tanışma ve paylaşmanın yarattığı memnuniyet ve mutlulukla bir aşk ya da yeni bir aşk doğabilir ancak... ...buna da çoğu zaman insanlar aşktan çok sevgi gözüyle bakıyor. Yani aşkın içinde aranan bir ateşin varlığından söz edilebilir. Aşkın sürdürülebilirliği o halde nasıl mümkün olacak? Leyla ile Mecnun ve Roma ve Juliet hikayelerinde olduğu gibi kavuşamama halinde mi? Sevgili olma halinden bağımsız bir aşksa evet... Ancak bu da havada kalıp ve günümüzün mülkiyet temelli dünyasında ancak bir eğlence ya da çocuksu bir heves olarak görülebilir. Friedrich Nietzsche, bizler arzu edilenden ziyade arzulamaya aşığız demiştir. Sosyal ortamında sevgilisi olduğunu gösterme merakında, ilişkide geçirilen zamanın kişiye kattıklarında, evlilik gibi ortak evde süren uzun ilişki hallerinde ve bunun aileye dönüşmesinde, aldatma kavramında aşkı nereye koyarız? Peki ya karşılıksız aşk anlamına gelen platonik aşk hangi yaklaşıma oturur? Bunları da bir sonraki bölümde soralım. Mülkiyet ve aidiyetle iktidar talebini yanıtlama, üreme içgüdüsünün baskın alarak şekil değiştirmesi, sosyallik ve sosyal görüntü, bilinçli kararla beraber olma isteği, sosyallik ve ihtiyaçlar, zaaflar, kimya ve hormonlar, bilinmeyenler. Neden aşık olmak istiyorsun diye sorarken hayli yeni soru ürettik. Bu bölüme burada nokta koyarken adını geçirdiğimiz Jean-Luc Godard'ın Hayatını Yaşamak 12 tablodan oluşan filmini tavsiye edeyim. İngilizce altyazıda olarak YouTube'da var bu arada. İzlemeyen kalmamıştır ama Selvi Boylum al yazmalımı da hatırlatayım. Gottfried Wilhelm Leibniz'in Manadoloji kitabıyla Engels'in Ailenin Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni isimli kitabını da kitap önerilerime ekliyorum. Mürekkep Lekesi'nin 6. bölümünün sonuna geldik. Aşk işlerine yeni bölümde de devam edeceğiz. Ben Sezai Merta'dan haftaya yeniden buluşmak dileğiyle, hoşçakalın. Sevgilim sen neden sevgiden, çok ayrı şeyler anlıyoruz. Sen göçe bense aşka aşığız, bu yüzden anlaşamıyoruz.